İdgamı mal gunne Tanımı Temmin veya nunu sakinden sonra Yemnu harflerinden ki parantezinde görüyorsunuz bu harfleri Yemnu harflerinden biri gelirse idramı mal gunne olur. Yani gunneli idram olur. Şimdi bu harfleri açık bir şekilde yazalım. Ya, mim, nun ve vav harfleri. Biz bu harfleri daha net, daha kolay hatımızda tutalım diye bir kelime haline sokulmuş ve bize öylece sunulmuş. İşte biz bu harflere, yani idgam-ı harflerine yemnu harfleri diyoruz. Arkadaşlar, idgam derken neyi kastiliyoruz? Onun tanımına bakalım. İdgam, birbirinin aynısı veya aynı cinsten olan bu mahreçleri veya sıfatları birbirine yakın olabilir. İşte bu harflerden birincisini diğerine katmaya bizi dam diyoruz. Demek ki arka arkaya aynı harften iki tane gelecek. Veya aynı cinsten iki harf gelecek. Biz bu arka arkaya gelen bu harflerden birincisini ikincisine katmaya idgam diyoruz. Bu bazen tam idgam olur, bazen de eksik idgam olur. Şimdi örneklere geçelim arkadaşlar. İlk örneğimiz, ve men ya'mel. Hemen bakıyorsunuz, nunu sakinden sonra, idgamı mal harfleri dediğimiz yemnu harflerinden ya harfi gelmiş. Hem nunu sakini, hem de idgâm-ı mâlhûnne dediğimiz yenmü harflerinden ya harfini kırmızıyla yazmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada ok işaretinin sağındaki görmüş olduğumuz örnekler Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan şekli. Kur'an-ı Kerim'de karşımıza böyle çıkıyor. Ancak Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkan biz bu kelimeleri okurken gördüğümüz şekliyle okumayız ya ok işaretinin devamında olan ok işaretinin sol tarafında yazılı olan şekliyle okuruz biz bunu size Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan bu bölümün nasıl okunduğunu göstermek içindir şimdi ilk örneğimize tekrar dönelim ve men ya'mel örneği burada nunu sakinden sonra yemnu harflerinden ya gelmiş. Peki bu ne demektir? Bu şu anlama geliyor. Buradaki Nun harfi Ye harfine çevrilerek okunacak demektir. Okuyalım hemen. Ve men ya'mel ve men ya'mel Yani burada ve men ya'mel diye okuyamayız. Demek ki Nun harfinin Y harfine idgam edilmesine katılmasına biz idgam malgun ne diyoruz? Hemen ikinci örneğimize geçelim. Burada da nunu sakin gelmiş, cezvim nun görüyorsunuz. Bunundan hemen sonra yemnu harflerinden yani idgam malgunla harflerinden nun harfi gelmiş. Bu ne demektir? Arka arkaya aynı harften iki tane gelirse biz birincisini ikincisine katarak okuyacaktık. İşte burada tam idran meydana gelmiş oluyor. Hemen okuyalım. Ve men nu ve men evet demek ki biz burada tenilmeyen sakinden sonra yemnu harflerinden biri gelirse gunneli idgam yaparız gunnenin ne olduğunu hatırlayacaksınız ihvayı görürken genizden gelen bir sesti gunne demek ki biz idgam mali okurken hem bir buçuk elif miktarı tutuyoruz dikkatini zaten çekmiştir bir buçuk elif miktarı tutuyoruz bu bir eliften az olmaz iki eliften de yukarı olmaz bunun ortası bir buçuk elif miktarıdır bir buçuk elif miktarı tutarak okuruz. Bir kez daha okuyalım şimdi. Geçelim diğer örneğimize. Burada da tenvinden iki üstün gelmiş görüyorsunuz. Tenvinden hemen sonra yennu harflerinden ya harfi gelmiştir. Buradaki tenvin ya harfine çevrilerek okunur. Hemen ok işaretinin cevabındaki olan bölümde açıklıkla görüyorsunuz. Okuyalım. Hayyera Hayyera Hayyera Hayyera Son örneğimiz minallah Burada da tenvinden hemen sonra yemnu harflerinden mim harfi gelmiş. Bu ne demektir? Buradaki tenvim mim harfine çevrilerek okunacak demektir. Nitekim bu tenvinin mim haline çevrildiğini ok işaretinin sonundaki bölümde görüyorsunuz. Aslında bir tane mim olmasına rağmen buradaki tenvinin mim harfine çevrildiği için siz ok işaretinin devamındaki mimi şeddeli olarak görüyorsunuz. Yani iki mim var demektir. Bu iki mimi anlatmak için de başına şedde koyarız. Nitekim açık ve net olarak görüyorsunuz. Okuyalım burayı şimdi. Fevlen min Allah Bir buçuk miktarı tuttuğumuz lütfen dikkatinizden kaçmasın. Tekrar okuyalım. Fevlen min Allah Şu cümleyi bir kez daha hatırlayalım arkadaşlar tenmin veya nunu sakinden sonra nun ve mim harfleri gelirse tam idgam olur. Yani eksiksiz bir hunneli idgam olur. Ancak temin veya nunu sakinden sonra yemnu harflerinden vab ve ya harfi gelirse nakıs bir idgam olur. Yine hunne olur ama tam bir hunne olmaz burada. Yukarıdaki yapmış olduğumuz uygulamaları kısaca ifade edecek olursak ok işaretinin sağındaki bölümler Kur'an-ı Kerim'deki orijinal örneklerdir dedik fakat sol taraftaki kısımlar ise bizim sağ tarafta yazılı olan bölümü tecrite olarak nasıl okumamız gerektiğini gösteren bölümlerdir ancak idgâm-ı ne konusu işlenirken şu farklılığa dikkatinizi çekmek istiyoruz arkadaşlar Nunu sakinden sonra tenvinden sonra değil. Nunu sakinden sonra vav ve ya harfleri. Evet, vav ve ya harfleri. Nunu sakinden sonra bir kelime içerisinde gelirse yani idgan malğun olmaz, izhar olur. Hemen ekranda dört tane örneğimiz var. Bakalım. Gınvanun, sinvanun, dünyanın, Dünya. İlk örneğimize bakalım arkadaşlar. Kırmızı olarak işaretlediğimiz sakin nunu görüyorsunuz. Bütün örneklerde var. Şimdi biz dedik ki temmin veya nunu sakinden sonra yemnu harflerinden biri gelirse idgamı malgunlu olur. tanıma göre buranın idgamı malgunlu olması gerekirdi ama maalesef bir kelime içerisinde geldiği zaman yani nunu sakinden sonra vav ve nun harfi ki bunlar yemnu harf verildi vav ve nun harfi nunu sakinden sonra gelirse burada idgamma algınma olmaz ishar olur. Örneği hemen görelim. <gülüyor> Bakın biz burayı idgam yapmış olsaydık şöyle okuyacaktık. <gülüyor> Halbuki kelime içerisinde ...nun'u sakinden sonra... ...vav ve nun harfleri gelirse... ...idgam olmaz, izhar olur. Bir kez daha okuyalım. Gın ve nun... ...en yani normal bir okuyuş şekli nasılsa... ...aynen öyle okuyoruz. Tecbit dinleyen bir kişi... ...buraları nasıl okuyorsa... ...onun okuduğu şekliyle okuyoruz. Yani izhar yapıyoruz. İkinci örneğimize geçelim. Burada da nun'u sakinden sonra yine vav gelmiş... Ancak bir kelime içinde ceryan ettiği için idramı malgunla olmaz, izhar olur. Okuyalım. Sıvvenun. Şayet biz burayı idram yapmış olsaydık şöyle okuyacaktık. Sıvvenun. Halbuki böyle okunmaz. Sıvvenun. Üçüncü örneğimiz, diğer iki örnekte olduğu gibi. bünyânun bünyânun yani büyanun diye okumayız. Son örneğimiz ed dünya örneği. Bunu da ed dünya şayet idramda okumuş olsaydık bunu ed dünya diye okuyacaktık. Ancak ishar olması nedeniyle burayı ed dünya diye okuyoruz. Şimdi örneklerimize geçelim arkadaşlar. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Lysa Rabbikum. İkinci örneğimiz. Ama كلما عاهد عهدا nabdه فريق منهم فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 3. örneğimiz Elem ta'lem ennallaha lehumun kessemâ'i vel erdl ve min duni llahi min ve ve la nesir son ve men ya'mel şü'en em ya'lim nefsehütüm meyestagfirillah meyestagfirillah men yestor <gülüyor> fi ralla yecidil laha gafurur rahim arkadaşlar şimdi bu örneklerin hemen detayına geçelim. İlk ayetimizdeki örnek tablen min rabbikum. Burada tenvinden hemen sonra yemnu harflerinden mim gelmiş Dolayısıyla tenlin ve yanunu sakinden sonra nun veya mim harfi gelirse gunnel idgam olur. Burada da idgam maal olmuş. Okuyalım. Diğer ikinci ayeti kerimeye geçelim. İlk, ilk örneğimiz tenlin veya yanunu sakinden sonraki burada tenlin gelmiş yemnu harflerinde nun gelmiş okuyalım Ah ben be Ah bir buçuk keif miktarı tutarak okuduğumuz sanıyorum dikkatinizden kaçmamış oluyor İkinci örneğimiz aynı ayeti kelime de Feri un burada da tenvinden hemen sonra mim harfi gelmiş ki bu da yennu harflerinden birisi Dolayısıyla idran mağlupnu olur. Okuyalım. Feziqum minhum Feziqum minhum üçüncü ayeti kelimemizde arka arkaya iki tane gelmiş. İlki min ve derken orada nuru sakin gelmiş. Nuru sakinden hemen sonra yem nuhatlerinden vav gelmiş. Okuyalım. Mim ve Mim ve ikinci örneğimiz de ve şimdi ikisini birlikte okuyalım Mim ve Liim ve la nasir. ikinci örneğimizde de görüyorsunuz yine tembiden sonra Vav harfi gelmiş her ikisinde de idaman malgunlu olur bir kez daha okuyalım. Min nasir. son örneğimiz ve men ya'mel görüyorsunuz burada nunu sakininden sonra yemlü harflerinden ya harfi gelmiş ve idam elgun olmuş olur okuyalım ve men ya'mel ve men ya'mel öyleyse bir kez daha kısaca tanımını yaparak konumuzu bitirelim senin ve yanını sakinden sonra Yemnu harflerinden biri gelirse idramı malum.